sema ruhu semiu'l alim. Dersimiz Bu haftaki konumuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir baba olarak bir eş olarak ahlakı neziyetleri, davranışları hakkında olacak. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdi, bir beşer olarak bizim gibi sevinçleri, üzüntüleri, tederleri vardı. Hayat mücadelesi vardı. Eşleri vardı. Annesi, babası vardı. Çocukları var, kızları var, oğulları var, eşleri var, akrabaları var. Ve tıpkı diğer insanlar gibi o da gerek ailesinde, gerek oturmuş olduğu mahallede davranışlarıyla tutumlarıyla, sözleriyle, hiliyatıyla örnek olmuş ve dini bu alanda da temsil etmiş bir elçidir. Yüce Rabbimiz Peygamberimiz için وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Rahmet oluşu yani her türlü hayrın anahtarı, her türlü hayra davet eden, her türlü şerden insanları sakındıran duasıyla, davetiyle gayretiyle, bütün çalışmalarıyla ümmete saadet getirmeye çalışan, ümmetin insanlık aleminin dünya ve ahiret saadetini temin etmede vesile olmaya çalışan, gayret eden ve bununla bizzat görevlendirilmiş bir zahmet peygamberidir o yüzden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlar iken onun hayatının bütün yönlerini en güzel şekilde anlamamız lazım. Bir peygamber olarak nasıl onun hayatı, onun sözleri, onun fiiliyatı bizim için din manasına geliyorsa dinin emirleri manasına geliyorsa, Kur'an'ın tefsiri manasına geliyorsa, tıpkı bunun gibi onun gerek ailevi, gerek sosyal yaşamtasında tutum ve davranışları, ahlakı bizim için bir örnek olmaktadır, örnek teşkil etmektedir. O yüzden bugün konumuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir baba olarak çocuklarına davranışı nasıldı? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Bir eş olarak hanımlarına davranışı nasıldı? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Hepimiz biliyoruz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahır zaman Peygamberi olarak çok büyük bir sorumluluk ile Ahır zaman ünnetine, insanlık alemine bir elçi olarak gönderilmiştir. O bütün bu sorumluluklar ve yük altında edilirken diğer taraftan eşlerini, çocuklarını, akrabalarını ihmal etmemiştir. ve biraz sonra sunacak olduğumuz örneklerde bunları daha açık ve net bir şekilde hep beraber müşahede edeceğiz değerli müminler. Şu hadisi konuyla ilgili olan şu hadisi sizlere aktarmak istiyorum. Anebi Hurayra radıyallahu anhu قال Saidullah, "Aşkın Müslümanlar, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, peygamberimizden şöyle Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, en kamil manada imana sahip olanları, ahlakları en güzel olanlarıdır. Ahlakta en güzel olan dinler, en kamil manada imana sahiptirler. Ve sizin en hayırlınız, hanımlarına hayırlı olanlarınızdır. Sizin en hayırlınız hanımlarına iyi davrananlardır. Hanımlarına hayırlı olanlardır. En hayırlı olanlardır şeklinde buyururken burada ahlakın dindeki yerine vurgu yapıyor. Kamil manada bir mümin olabilmek için müminin ahlakının en güzel şekilde olması gerektiğini söylüyoruz. Yine ahlaklı insanın şamil manada imana sahip olan insanın da evde eşlerine çocuklarına iyi davranan onların hizmesinde olan onların iyiliği için mücadele eden gayret eden onlara dünyada ve ahirette saadet ehlinden olmaları için gerekli donanımı vermeye çalışan gerekli ölçünü vermeye çalışan insan olmak gerektiğini ve bu şekilde ancak sünnetin en hayırlısı olmabileceğini vurguluyor değerli kardeşlerim. O yüzden bir baba evde çocuklarına nasıl davranıyor, nasıl örnek oluyor? Onlara nasıl bir eğitim veriyor? Bu çok önemli. Eğitimlerine nasıl davranıyor? Bu çok önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kızı Fatıma onun yanına geldiğinde yerini ona verir. Veya onu sağ tarafına oturtur, merhaban, dibne değil, kızım merhabalar olsun gel, hoş geldin der, onu hemen ki civarına yanına oturtur. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya dünyada mutlu olabilmesi ve ahirette mutlu olabilmesi için bir takım öğütler vermiştir. Bir gün Hazreti Fatıma çok çalışmaktan dolayı ellerinin derisi nasırlaşmış veya su, su toplanmış bir halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine gelerek ona bir maruzatını ifade etmek isteyince onu evde bulamaz. Evde olan Hazreti Aişe der ki sen dön, baban akşam geldiğinde, bu senin ondan bir dileğin olduğunu ona ileteceğin de. Dileğin de Baba, sen devlet başkanısın, ben de devlet başkanının kızıyım. Çalışmaktan ellerin su topladı. Bana bir hizmetti görevlendir. Maksat yani bu iş işi altında edilmekten biraz daha kurtulmaz. <gülüyor> Hz. Ailesi akşam olunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu iletir. Peygamberimiz tabi yetkağıtta eve gelmiştir. Yastıdan sonra. Derhal Hazreti Ayşe'nin evine gider. Yatmadan. Fakat ki onlar Hazreti Ayşe, Hazreti Ali ile birlikte yakatsalar. Peygamberimizi görünce hemen kalkmak isterler. Otur, yatın yatın, kalkın. Aralarına gider oturur. Hatta Hazreti Fatıma der ki peygam, babamın ayaklarının soğukluğunu kendi sabrımda hissetsin. Kendi bedeninde hissetsin. Oraya otur, bağdaş kurar, Aralarına oturur. Der ki kızım, duydum ki hizmetçi istiyorsun. Ben sana hizmetçiden daha hayırlı olacak bir şeyim senin için daha hayırlı olacak diye söyleyeyim mi? Sana haber vereyim mi? Yapmadan önce 34 defa Allahu ekber de. 33 defa elhamdülillah de. 33 defa subhanallah de. Bu senin için hizmetinden daha hayırlıdır. De. Burada değerli müminler Görüyoruz ki ümmet savaştayken, ümmet sefalet içerisindeyken, ümmet fakir zaruret içerisindeyken bir devlet hastalığına kızına hizmetsiz tutmak yakışmaz. Ve onu Peygamberimiz bizzat kızı Fatıma'ya bu şekilde tavsiyelerde bulunmak suretiyle belirtmiştir. Kızın fatıma Peygamber kızı olabilir, ancak kendi işlerini kendin görecek, hizmeti falan istemeyeceksin, istemeyeceksin. Çünkü ümmetin durumu belli, ümmetin fakirliği belli, askı sefaletine durumda belli. Bir Peygamber'e bir devlet başkanı olan bir peygambere kendi makamını mevzisini kullanarak kızına hizmetçi tutmak asla yakışmaz. Bu adi de değil. Doğru da değildir. Ve peygamberimiz doğru olanı yapmış. Kızının bu isteğini geri çevirmişti. İşte burada nasıl bir adaletin temsilcisi olduğunu Adaletle halkına hükmettiğini, kızıyla halkın diğer insanları, üyeleri arasında bir faktör gözetlemediğini, görmediğini müsaade ediyoruz. Seğerli kardeşlerim, yine Peygamberimiz Hz. Fatıma ile şöyle bir aralarında konuşma geçiyor. Hazreti Fatıma ya diyor ki kızım Fatıma baban peygamber diye afla güvenmez. Kendi nesbini cehennem narından kurtar. Kendini cehennemden azat et. Kendini cehennemden azat etmek için ibadetlerine dikkat et. Tövbe de daim ol. Allah'ı zikirle talim ol. Sürekli Allah'ın razı olacağı şekilde hayatını tanzim et, Asla babana güvenme. Burada da şunu anlıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle çocuklarına ihanet etmemiş. Dinin gereği neyse onlara beyan etmekten asla geri durmamıştır. <Gülüyor> Değerli kardeşlerim, bugün <Gülüyor> ibadet etmek konusunda tembelliğe kaçan, namazlarına dikkat etmeyen, zekatını vermeyen, hac'ına gitmeyen Ramazan orucunu tutmayan bir takım insanlar herhangi bir Allah dostuna sabi olmakla, intisap etmekle kurtulacağını zannediyorlar. Bu görüş, bu düşünce tamamen yanlıştır. Bazı uzun sakallı, cübbeli, sarıklı insanlar bize tabi olursanız biz sizi kurtarırız diye insanlara bir sakın hediyeler dağıtıyorlar. Bize tabi olun, günahınız ne olursa olsun biz sizi kurtarırız. Bize tabi olun, Namazınızda eksiklik olsa da sorun değil. Orucunuzda eksiklik olsa da sorun değil. Ramazan orucunda ve diğer sorumluluklarda, görevlerde eksikleriniz olsa da so sorun değil. Yeter ki bize tabi olun, bize intikad edin, bize üye olun, üyelik aidatını ödeyin biz size ahirette kurtaracağız derler. Bu tamamen yalandır, uydurmadır. Dini tüccarlığa döndüğü haldir. Veya döndüğülmeye çalışıldığı haldir. Bu böyle olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızım Fatıma amel et. Baban peygamber diye güvenme. Cehennemden kendini kurtar. Cehennem azabından kendini kurtar. Amel et. Çalış gayretli ol babana güvenme. Demezdir. Biz bu söylemlerin ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar batıl olduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını incelediğimizde gözlemliyoruz, görüyoruz. Kesinlikle bir sakallıya, bir cübbeliye, bir sarıklıya intikap etmekle insan cenneti garanti edemez. Böyle bir saçmalık olmaz. Allah her Müslümandan imanını korumasını istiyor. Şişten kurtulmasını istiyor. İbadetleri yerine getirmesini istiyor. Sorumluluklarının görevlerinin birincinde olarak gayretli azimli olarak çalışmasını istiyor. Ahlakını düzeltmesini istiyor dilini teybetten korumasını gözünü haramdan korumasını midesini haramdan korumasını istiyor. Her Müslüman Allah'ın emirleri karşısında ekiptir ve bu görevleri diğer Müslümanlar gibi, müminler gibi yerine getirmekle mükemmelettir. Oraya buraya intifap etmekle cennet garanti altına alınamaz. Bu kadar ucuzluk yok. Bu kadar kolaylık maalesef yok. Öyle olsaydı ikimize gelir hepimizin. <gülüyor> İntisat ederdi öyle bir adama ahirette bizi kurtarırdı. Ama böyle bir üç kuruşa beş köfte yok. Öyle bir şey yok. Olmadığını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma'ya olan bu uyarılarında çok rahatlıkla, açık bir şekilde müdahale ediyoruz, görüyoruz, tavşmak lazım. Peki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi, bir baba olarak, çocuklarını, ahiretteki cehennem azabından, korumak isterken, onlara, bu tavsiyelerde, bulunurken nasıl olur da bizi sevdiğini dünya ve ahiret saadeti, saadet, saadeti içerisinde olmamızı istediğini ıstığa eden bir insan bize siz rahat olun de Peygamber rahat olmayın diyor. Çalışın gayretçi olun diyor. Kendini kurtarın diyor. Çocuklarına bile bunu söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerek çocuklarına, gerek eşlerine, gerek ümmetine karşı büyük bir merhameti söz konusuydu. O yüzden, O mâ eusennâke illâ rahmetellil âlemin seni biz âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik, buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yine şu ayet i kerimede de Ümmetine ne büyük bir merhamet gösterdiğini Allah Teala bize arz ediyor. Laqad ga'akum rabbulum min enfusikum aranızdan içinizden size bir elçi gönderdim ve bir elçi geldi. Azizun aleyna ani's-summ. Sizi dara düşüren, sıkıntıya düşürecek olan dünya işinizde veya ahiret sevgili işlerinizde, dünya hayatınızda veya ahiret hayatınızda sizi dara düşürecek olan, sıkıntıya düşürecek olan, her şeyi o çok önemsiz, o problemlerinizi çözmeye çalışır. Sizi dara düşüren, sıkıntıya düşüren her şey, onu daha çok dara düşürür. Daha çok sıkıntıya düşürür. Sizi düzen her şey, onu daha çok güzel, sizin üzülmenize dayanamaz, merhametlidir. Evet, bu Sövbe Suresi 128. ayet-i kerimede devamla şöyle buyuruyor, buyuruyor Cevapimiz, Harifun Aleykum nimet görmeniz için çok gayretlidir. Huzur bulmanız için çok gayretlidir. Tehlikelerden korunmanız için, azaptan korunmanız için çok gayretlidir. Sizi hopluca helak olmaktan, Allah'ın azabına düşmekten korumak için çok yalvarır Rabbine, Çok gayret eder. Sizi de bu konuda uyarır ki hopluca büyük bir ceza gelmesin diye elinden gelen bütün gayreti gösterir. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ rahim, müminlere gelince, yani bu peygamberimizin genel manada bütün insanlığa olan merhameti, ancak müminlere olan merhametine gelince, o gerçekten daha çok merhametlidir. Daha çok tevkat içerisindedir. müminlere karşı olan muhabbeti, merhameti, Onlara olan sevgisi, ilgisi, alakası daha bir başkadır, daha büyük diye Hüce Rabbiniz buyuruyor. Özellikle bu ayeti kerimeyi okurken okuyucularımızın, imamlarımızın e, bu ayeti okurken aziz durağında durduklarını görüyoruz ki mana açısından sakıncalıdır. Buradaki durakta durmamakta evladır. Bunu da imam kardeşlerime söylemek isterim. O zaman <gülüyor> min anfutikumda dursa azizun aleyhi ma başlamış olsa mana tamam olur. Değerli kardeşlerim yine Yüce Rabbimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o büyük rehberliği konusunda, büyük örnekliği konusunda şöyle buyuruyor, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُشْوَةٌ Sizler için Allah'ın Resulü'nde çok güzel bir örneklik vardır. Örnek bir insanlık vardır. Örnek bir tulluk vardır. Örnek bir insan. Güzel bir örnek. Allah'ın razı olduğu, olacağı insan profili. Onu görmek istiyorsanız, onu tanımak ve bilmek istiyorsanız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına, inancına, dinine, yaşantısına, aile yaşantısına... Ve sosyal yaşantısına, biz devlet başkanı olarak da yaşantısına, uygulamalarına bakmak lazım. Peki bu örneklik kim için geçerlidir? Kimler bu örneği alıp istifade ederler? Limen kâne kim ki Allah'a yakın olmayı biliyorsa, kim ki Allah'a yakın olmayı biliyorsa, Allah'ın razı olduğu insanlar grubundan olmak istiyorsa, işte onlar için peygamberde çok büyük bir rehberlik var, çok büyük örneklik var, ona baksınlar. Onlar da bu yakınlığa ulaşabilirler. <gülüyor> Ahir e, dünya, yani öteki dünya, yani ahiret aleminde, mutlu, huzurlu bir yaşam içerisinde, Allah'ın nimetleri içerisinde razı olduğu kulların cümlesine dahil olarak res'up, bahtiyaz bir şekilde yaşamak isterse, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baksın, onu kendisine örnek alsın, onun bütün filini, bütün ibadetini, bütün sözlerini, bütün ahlasını, bütün davranışlarını kendine örnek al. Aynen uydurmaya çalışsın. Şimdi şöyle bir şey var. Ya o peygamber, biz onun gibi olamayız. Öyle şey olur mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden farkı ne? Bizden farkı sadece Allah'tan vahiy alıyor. Diğer insanlık ee, özelliklerimiz aynıdır. O sadece Allah'tan vahiy alıyor. Farkı budur. Yani sabra, sabırlı olmak, ezaya karşı sabırlı olmak, ibadetlerde azimli olmak, gayretli olmak. Bu meziyetler bütün insanlarda var. Ancak bazı insanlar bu meziyetlerini kullanmıyorlar. Hemen kayış atıyoruz. Az bir namaza başlatsan, o çok zor. Abdest alacaksın, su soğuk. Vakit yok, on dakika. E cami hava soğuk. Erken kalkacaksın, uykuyu böleceksin, zor. Hemen kayış atıyor. Sabır yok. Hemen kulluk yaparken kayış atıyor. E, Peygamberimiz kayış atmamayı öğretiyor. Atmayın kayış diyor. <gülüyor> kabuğun olur bakmıyorsunuz yeni bir telefon çıkıyor Bu İstanbullarda falan da okluya çıkmaya başladı Amerika'da şurada burada efendim iphone iphone budur nedir adını verdik bir şey çıkartıyor model çıkartıyor gece akşamdan sıraya geçenler var soğukta sabaha kadar marketin önünde geçiyorlar sıralar yani tükenmeden alalım diye Alacakları bir cep telefonu zaten bir düşük modeli cebinde var. Bir modeli almak için sabaha kadar soğukta, kışta, kıyamette nöbet bekliyor. Ben alayım diye. Veya bir yerde ucuzluk var. İki gün önceden adam beklemeye başlıyor. Erken saatte gidiyor. Demek ki dünyalık olunca oluyor bu işler. Sabırlı oluyoruz, azimli oluyoruz, gayretli oluyoruz. Dünyalık olunca, ufak bir dünyalık menfaat söz konusu olduğunda müthiş bir uyanıklığımız var. Gece gözümüze uyku girmiyor, erkenden gidiyoruz, nöbet bekliyoruz, soğukta. Dünyalık mesele olunca. Ama mesele ahirette meyveleri toplayacak olduğumuz bir gayret söz konusu olduğunda o acil sizde oluyor, tembellik oluyor. Bu da bizim ettiğimiz işte. Dünyaya iman ettiğiniz kadar ahirete iman etsek durum farklı olur. Evet. Dünyanın heva, hevesine, malına, mülküne, makamına duyduğumuz sevgi ahiretin cennetine yönelik de olsa durum çok farklı olacak. Çok farklı olacak. Şimdi bakıyorsun havalar soğuk. Bayanlar kapandılar. Örtüyorlar bir şekilde. Az çok. Soğuk yapıyor diyor tabii ki. Örtüneceğiz. Düşürüz. Hasta oluruz. Ey bayan kardeşim. de Müslüman kardeşim. Ahirette ahirette cehennem narı var. O seni yakacak. Niye dikkatli olmuyorsun? Niye önlem almıyorsun? E almak lazım. Değerli kardeşlerim, ezan yaklaştı birkaç dakika kaldı ezana. Konumuzu bağlamak istiyorum. Birkaçta duyuru var. Onları ezandan önce yapacağım. Ezan bir kadar da birkaç konuyu daha size ağz edeceğim. Değerli kardeşlerim, öncelikle ee, Diyanet işleri başlandı bu sene e, hacı kayıtlarına başladı. Ancak şöyle bir durum var. Eski kayıtlar çok fazla olduğundan dolayı 16 ile 20 Şubat arası içerisinde eskiden kayıt olanlar 16 ile 20 Şubat arasında en yakın müştülüklere Yiye müssülüne, ümüssülüne basılmak suretiyle eskiden kayıdı olanlar kayıtlarını güncelleyecekler. Eskiden kayıtsız olanlar kayıtlarını güncelleyecekler. Ama yeni kayıt söz konusu olmayacak çünkü eski 10 seneden beri gidebilemeyen var, 9 seneden beri gidemeyen var. Onlara daha çok öncelik tanınıyor. Bununla ilgili geniş bilgi almak isteyenler Yusuf'un ilgili memur arkadaşımıza müracaat etsinler. İkinci bir e, konu değerli kardeşlerim Gonguldak'ın devlet ilçesinde ilçesinde hafızlık Kur'an kursu için e, bir Tabi çalışma var. Bu Kur'an kursunun inşası inşasında kullanılmak üzere sizden yardım e, talep ediliyor. İnşallah elimizden gelen yardımı da işte, e, gösterelim, yardımda bulunalım. Ahirette bu yardımlar karşımıza çıkacak. Allah şimdi yardımlarınızı kabul eylesin. değerli kardeşlerim, bu iki ilanı yaptıktan sonra konumuzu koparlayalım. Konuma başka bir hadis-i şerif ile devam etmek istiyorum. An-Abdillah ibn Amr, Amur Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kıyarusun, kıyarusun linitâihin Sizin en seçkin olanınız en hayırlı olanınız hanımlarına en hayırlı olanınızdır. İşte bu hadisler ise özellikle Allah'ın evlerimizdeki emaneti durumunda olan hanımlara iyi davranmak gerektiğini şefkatli merhametli olmak gerektiğini onlara asla zulüm etmemek gerektiğini, her konuda onların hizmetinde olmak gerektiğini bizlere e, emir buyuruyor veya tavsiye ediyoruz bu hadis-i şerifler değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de elinde hanımına hizmet ederdi. Örneğin, evini süpürürdü, el bisesini temizlerdi, söpüğünü biterdi Eve geldiğinde şayet evde yemek yoksa, hanımı bir şey yapmamışsa o gün, ne yapılıyordu? Peygamberimiz de derdi? Baruk çağırır mıydı? Hayır. Yemek var mı diye sorardı. Eğer derse ki yemek yok, Tamam, sorun değil derdi. Eğer gündüz ise, öyleyse ben oruçluyum derdi, oruç tutayım derdi. Tekinlikle bağırtı, çağırtı, azar, böyle şeyler söz konusu asla olmazdı. Hazreti Ayşe, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir zaman kendisine niye şöyle yaptın, niye böyle yaptın, sen nasıl insansız şeklinde bir azarı yönetmediğini söyler. Böyle bir şey asla ondan duymadığını söyler. Ve onun evde olduğu süre içerisinde eşinin hane altının hizmetinde olduğunu bize açıklar. Onun ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu bize söyler. Yine bu konuyla ilgili başka bir halcını ezan bir sene kadar aktarmak istiyorum. Değerli müdünler, peygamberimiz bir peygamber olarak evinin de hane reisi ve her kişi reisi olduğu hanenin mesuliyetini omuzlarında taşır. Konuyla ilgili şu hadis-i aktarmak istiyorum. Enne Abdallah, İbn-i Amr, yekulu, temiatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Yapılar. Yani, Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın Abdullah Allah'ın kullarıdır. Peygamberimizin şöyle söylediğini kullarıdır. ve bize aktarmaktadır. Peygamberimiz der ki, Hepiniz kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın fi ehlihî El'in reisi kendi ehlinden sorumludur, onların sobanıdır. Ve huve mes'ulun an râiyyetih. Vel mar'atu râiyyetun râiyyetun fi beyti zavzihâ. Kadın ise kocasının elinde sobandır. Bu mes'uletun an râiyyetihâ. Koruması altında olan çocuklarından mes'uldür, elinden mes'uldür. Vel khâdîm râin ki malı tebliği hizmetçi efendisinin sevdinin malından sorumludur. Bu mesulün en onun malını kormakla da görevlidir. Şerliler arkadaşlarım. Bu hadisleriyle vaznımıza son veriyoruz. Daha anlatılması gereken bir çok şey var idi. Vakit buraya kadar bize müsaade etti. Allah cümlemizi hanımlarına, çocuklarına hayırlı olan müminlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah cümlemize dünya ve ahiret saadetini nasip eylesin. Allah hastalarımıza, şifa deva nasip eylesin. Boşçularımıza eda nasip eylesin. Cümlemizi kulluğunda muvaffak eylesin. Her türlü hatadan şüphan cümlemizi deri eylesin. İslam cümlesine Saadeti, huzuru, güveni, emniyeti nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.